Evet. şimdi şöyle bir soru soralım ve bu soru etrafında çok önemli itikadi bir meseleyi açalım ve bundan sonra da biz bunun üzerine çokça duracağız bu meselenin üzerine çokça duracağız bizim özellikle tevhid müdafası kitabı Allah'ın izniyle zannedersem bu ay çıkar Ramazan'dan önce çıkar orada biz bir şey üzerine durduk güncel itikadi meselelerin delili la ilahe illallah'tır Güncel, itikadi mesele dediğimiz hangi mesele varsa, yatmak şirk midir değil midir? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek küfür müdür değil midir? Allah'ın indirdiğine muhakeme olmamak küfür müdür değil midir? Tağuti sistemlerde savunma şeklinde o mekanizm, mekanizmada görev almak, emniyet kurumlarında çalışmak, askerlik yapmak küfür müdür değil midir? Size bunların delili nedir dendiği zaman herhangi bir ayet söylemeyeceksiniz. Ne ayet söylerse söylesin, eğer söylerseniz söyleyin. Eğer bir meselenin delili sadece tek bir ayet ise o zaman muhatabınıza şu hakkı vermiş olursunuz. Muhatabınız o ayeti sizin gibi anlamayabilir. Herkes bir ayeti aynı şekilde anlamak zorunda mı değil? Bir de Allah Subhanahu ve teala insanları farklı anlayışta duyduğunu farklı anlayan nitelikte yaratmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyza'ya ordu göndereceğinde Kureyza'ya gidene kadar namaz kılmayın demiş. Sahabeler bunu bile iki şekilde anlamıştır. Her insan bir lafzı, bir metni, bir cümleyi farklı anlayabilir. Siz askerlik küfür müdür değil midir diye sorulduğu zaman evet küfürdür deliline Nisa 76 dediğiniz zaman bunun delili buysa şayet Karşınızdakine şu hakkı vermek zorundasınız. 1- Sizin gibi düşünmüyor diye tekfir edemezsiniz. Karşınızdaki sizin gibi düşünmüyor, bu ayeti sizin gibi anlamıyor diye o kimseye tekfir edemezsiniz. 2- Karşınızdaki bu ayeti tevil edebilir ve tevil ediyorsa tevil batıl bir tevil bile olsa kişi bununla kâfir olmaz. 3- Bu konu hususunda kişi... Cahil olabilir, cehaletten de mazeretli olabilir. Şayet askerlik küfürdür veya değildir konuşmasında bunun delili nedir dendiği zaman Nisa suresinin 76. ayeti "Ellezina amen yuqatiluna fi sebilillah vellezina kafar ayetini okursanız bu hükmün delili budur derseniz bir defa bu meseleyi itikat olmaktan çıkartmış olursunuz siz. Ya da bu mesele itikadi bir mesele olarak sunsanız bile üzerinde ihtilafın tekfire götürmediği bir itikadi meseledir bu. Her itikadi meseledeki farklılık kişi ne yapmaz? Kafir yapmaz. Bazı itikadi meseleler vardır ki buradaki ihtilaf kişiye en fazla ehli bid'at yapar. Hatta kişi muteber bir teville veya ne bileyim hadisten ve ayetten yola çıkarak başka bir tevile sahipse... Bu iştahatı sebebiyle yanlış bir karar verse bile ecir bile alabilir. Eğer size sorulduğu zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin küfür olduğunun delili nedir dendiği zaman siz derseniz ki Maide Suresi 44'tür. Muhatabınıza bir, bu ayeti farklı anladığın zaman ben seni tekfir edemem. Herkes farklı anlayabilir hakkını vermiş olursunuz ya da bu hakkı vermek zorundasınız. Daha doğru bir cümle şöyle söyleyeyim. Eğer Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin delili Maide Suresi'nin 44. ayeti ise, bu meselenin delili bu ayet ise, bu ayet bu hüküm bu ayetle subut bulmuş ise siz burada görüş farklılıklarından dolayı hiç kimseyi tekfir edemezsiniz. Adam bu ayeti buradaki küfür büyük küfür değildir diye anlayabilir. Bununla ilgili sahabeden ve seleften kavil de getirir. Her ne kadar sahabeden gelen kavil zayıf da olsa seleften veya müfessirlerden birçok kavil var. Ben sahabeden ve seleften gelen kavile tabi oldum diye bana niye kafir diyorsun? Şeklinde bir soru sorabilir. Peki bu işin doğrusu nedir hocam? İşte bizim Müslümanların e, itikadi meselelerde doğruya isabet etmişler ama usulleri yanlıştır. Müslümanlar doğruya isabet etmişler. Yani evin yolunu bulmuşlar ama yanlış yoldan bulmuşlar. Yolu biraz değiştirdiğin zaman artık tekrar o evin yolunu bulamayacak haldeler. Karşılarına iki tane itiraz çıkardığın zaman güncel itikadi meselelerde de bakıyoruz Müslümanlara ee, dört başı mamur cevap veremiyorlar. Bunun sebebi itikadi meselelerde sahih bir usule sahip olmamalardır. Eğer bir mesele güncel itikadi mesele diyorsan Buradaki farklılıkları din farkı görüyorsan Senin inandığın ve senin itikad ettiğin gibi inanmayanları tekfir ediyorsan Bu meselenin delili tek bir ayet veya tek bir hadis ne olmamalıdır? Olmamalıdır Peki güncel itikadi meselelerin delili nedir hocam? La ilahe illallah'tır Bir, Kur'an-ı Kerim la ilahe illallah'ı tefsir eden bir kitaptır siz güncel itikadi meseleleri tek bir ayet veya tek bir hadisle değil, Kur'an'ın tamamından isbatlamakla mükellefsiniz. Eğer bir meseleye itikat diyorsanız ve bu meseleden dolayı birilerini tekfir ediyorsanız, bu bizim itikadımızdır. Bu itikatla itikatlanmayanı biz tekfir ediyoruz. lekum دِينِكُمْ وَلِيَدِينَ diyoruz. Böyle bir iddianız varsa, siz bu itikadın delili olarak nedir bu itikadın delili? La ilahe illallah'tır. Ve siz bu itikadı La ilaha illallahı tefsir ve tebiin eden Kur'an-ı Kerim'in tamamından ispatlamak zorundasınız. Mesela bir örnek vereyim: Wa men lam yahkum bi manzil Allah fa ulaikahumul kafirun. Allah'ın indirdiği hükmetmeyenler, işte onlar kafirdir. Bir başka hadis okuyayım: Biin almarq wa biin al kufri wa shirkat al qusala man traka فقط Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı terk etme fiiline şirk, namazı terk edene de kafir ismini vermiştir. Hem fiili isimlendirmiştir hem de faili isimlendirmiştir. Şimdi bu hadisi, buradaki küfür kişiyi dinden çıkaran küfür değildir şeklinde anlayan kafir olmuş mu? Olmamış. Ülemanın hemen hemen birçoğu buradaki küfrü ne küfür olarak anlamışlardır. Ülemanın bir çoğu bu hadisteki geçen küfür kelimesini dinden çıkaran küfür olarak anlamamıştır. Doğru veya yanlış alimler bunu böyle anlamış. Hanefiler böyle anlamış, Şafiler böyle anlamış, Malikiler böyle anlamış. Şimdi siz bu hadiste küfür kelimesini, bu hadisteki küfür kelimesini hakiki anlamda değil de mecazi anlamda, ıslahi anlamda değil de Lugavi anlamda anlayan alimleri tekfir edebiliyor musunuz edemiyorsunuz. O zaman Maide suresi 44. ayette geçen küfür kelimesini, kafir lafzını farklı bir şekilde anlayan ve algılayan insanlar niye tekfir ediyorsunuz diye sorulduğu zaman vereceğiniz cevap şudur. Allah'ın indirile hükmetmeyenlerin küfrü Maide suresi 44. ayetle değil. La ilahe illallah kelimesiyle sabittir. Elifle amra kitabını hikmet ayatuhu bu kitabın ayetleri muhkemdir. Daha sonra hakim ve habir olan ayet Allah tarafından tafsil edilmiştir. Sebebi ise Allah'tan gayrısına ibadet etmeyin diyedir. Bunun sebebi budur yani. Kur'an-ı Kerim ayetleri muhkem kılınmıştır. Ayetleri tafsili bir şekilde beyan edilmiştir. Bu okuduğumuz Suresin ilk ayetleri. Bunun sebebi ise sizin Allah'tan gayrısına ibadet etmemeyi öğrenmeniz içindir. Yani la ilahe illallahı öğrenmeniz içindir. Demek ki Kur'an-ı Kerim niçin indirilmiş? Bize la ilahe illallahı öğretiyor. İbrahim suresi 52. ayet. Bu bir tebliğdir diyor. Allah'tan başka ilah olmadığını bilin diye bir tebliğdir. Demek ki Kur'an-ı Kerim Allah'tan başka ilah olmadığını beyan etmek için bize nazil olmuştur. O halde güncel itikadi meselelerin delili nedir? Kur'an-ı Kerim'in tamamı. Çünkü Kur'an-ı Kerim gerek Mekke'de gerekse Medine'de toplam 23 yılda en önemli konu olarak La İlahe illallahı beyan eden, La İlahe illallah tefsir eden bir kitaptır. O halde şimdi sorumuza cevap verelim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin küfür olduğunun delili nedir? Ben en azından 20 başlık altında 100 ayet okuyabilirim. O zaman şimdi şurası açıldı. Şayet ben bir konuyu 20 ayrı başlık altında en az 100 ayetle ispat ediyorsam, senin ben tüm bu ayetleri senin gibi anlamıyorum deme hakkın yok. Artık beyan edilmiştir. Mesela vuzuha kavuşmuştur. Allah Subhanahu ve Teala hiçbir şekilde farklı bir anlamaya, farklı bir düşünceye vesile olmaması adına bu meseleyi uzun uzun beyan etmiştir. Senin ama ben buna böyle, böyle deme hakkın yok. Çünkü ortaya koyduğumuz esas bir ayetle iki ayetle değil onlarca ayetle sabittir. Peki ispatlayalım kısa kısa. Mesela isim ve sıfat tevhidi Allah subhane ve teala'nın indirdiğiyle hükmetmeyi gerekli kılar. Allah el-hakimdir. Er Allah'ın el-hakim er olmasının tecellisi ...kulların arasında hükmetmesidir. Kim ki kulların arasında Allah'ın indirdiğiyle değil de... ...kendi kitabıyla, kendi yasasıyla hükmederse... ...Allah'a el-Hakim isminde şirk koşmuştur. Allah subhane ve ta'la el-İlah'tır. Allah subhane ve ta'la el-Rab'dır. Allah subhane ve ta'la el -Deyyan'dır. Allah subhane ve ta'la'nın tüm bu isim ve sıfatları... ...tek bir şeye tekabül eder. Allah kullarının terbiye edicisidir. Allah kulların kendisine sığınması gereken yegane ma'buddur... Allah Subhanahu ve Teala kullar için din koyan, hukuk koyan, şeriat koyandır. Kim bu hukuku terk eder de kendisi bir hukuk sistemi ortaya koyarsa, Allah'a el ilah isminde, Allah'a errap isminde, Allah'a deyan isminde şirk koşmuş olur. Bak bu bir başlıktı. Başka bir başlık El Hakim olan Allah kitabını kulların arasında hükmetsin diye indirmiştir. Li yahkuma beyne ennas insanların arasında bununla hükmedin diye kim başka bir kitap çıkartır da başka bir kitap çıkartır da kullar arasında bununla hükmederse bu konuda Allah'a isenetmiştir. Allahu Teala kullar arasında hükmedilsin diye anayasa olarak, şeriat olarak, hukuk sistemi olarak bu kitabı indirmiştir. Başkaları da Allah'la niza edercesine, Allah'la mücadele edercesine Kendileri kitap koymuş, kulların arasında onunla hükmetmişlerdir. Bu başka bir başlık. Bu başlıkla ilgili onlarca ayet okuyabiliriz. Bir başka başlık Allah subhanehu ve teala hüküm konusunda Allah Resulüne gitmeyi iman olarak simlendirmiştir. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوا Onlar senin hükmüne gelinceye kadar ey Muhammed mümin değildir. Bir başka başlık Allah subhanehu ve teala Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin gereği olarak kitabe ve sünnete dönmeyi gerekli kılmıştır. Bir başka başlık Allah subhanehu ve teala müminlerin vasfı olarak her meselede kitap ve sünnete gitmelerini ortaya koymuştur. Bir başka başlık Allah subhanehu ve teala bize münafıkları tanıtırken onlara Allah'ın ve Resulüne gelin dendiği zaman onların kaçtığını beyan etmiştir. Bir başka başlık Allah subhanehu ve teala kendi izin vermediği konularda teşride bulunanları ortakları olarak isimlendirmiştir. Allah'tan gayrı ortaklar olarak Mekkeli müşriklerin Allah'tan gayrı ortakları olarak isimlendirmiştir. Bir başka başlık Allah Subhanahu ve Teala Allah'ın kitabını bırakıp da beşeri hükümlerle hükmedenleri Tevbe Suresi 31'de rububiyet makamını işgal edenler olarak isimlendirmiş, onlara ithal edenleri de onlara ibadet olarak ibadet edenler olarak isimlendirmiştir. Bir başka başlık Allah Subh'ana ve Teala kendi hükmüyle hükmetmeyenleri Nisa 18'te tağut olarak simlendirmiştir. Ve ile ahir onlarca başlık altında biz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin vücubiyetini... ...Allah'ın indirdiği hükümlerden yüz çevirmenin küfür ve şirk olduğunu... ...imanın Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmek ve ona muhakeme olmak olduğunu... ...küfrün ise Allah'ın indirdiği hükümlerden yüz çevirmek ve tağutlara muhakeme olmak olduğunu onlarca ayetten ispatlarız. Ve biz buna tafsili bir ispat metodu deriz. Bir konuyla ilgili onlarca ayetle, Kur'an ve sünnetin tamamıyla bir konu ispat ediyorsanız artık o meselede tevil etme imkanı yoktur. Artık o meselede cehalet mazeret değildir. Çünkü tek bir ayet yoktur. Konuyla ilgili tek bir ayet olsa diyebilirsin ki ben o ayeti duymadım tamam. Ben o ayeti duymadım diyebilirsin. Tevil imkanı yoktur. Cehaletin özür olma imkanı nedir? Yoktur. Farklı bir anlayış ve anlama şeklinde bir mazerete sığınmak nedir? Yoktur. İşte arkadaşlar güncel itikadi meselelerin hepsini bu şekilde delilleriyle bilmek zorundasınız. Bunu bilmediğiniz zaman güncel itikadı tek bir konuya hasrettiğiniz zaman tek bir konuya hasrettiğiniz zaman ortaya Tek bir ayete hasrettiğiniz zaman ortaya karşıdaki bu ayeti öyle anlamaz. Hatta bu ayetle ilgili birkaç bir birkaç kavil bulduğu zaman ne yapmaz? Size söyleyecek söz bırakmaz diyoruz. Anlaşıldı mı? Evet.